Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba, Bir Dünya Mirası Adalar programında Açık Radyo'da beraberiz. Ben programcılardan Derya Tolgay ve teknik masada da Selahattin Çolak'la beraber yapıyoruz programı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesinin 62. yıl dönümüne az kaldığı için 27 Mayıs 1960 onu konuşmak istiyoruz ve yasada da radikal bir şekilde yapılan mekansal dönüşüm konu başlığımız olacak. Bu bir zamanlar 300 metre uzunluğunda işte 190 metre genişliğinde üzerinde tarihi kalıntıların, işte zindanların, yaşatonun olduğu hatta Ernest Monbury'nin 1943'te yayınladığı rehberinde söz ettiği 9. yüzyıldan kalma işte manastır kalıntıları filan da var ama aynı zamanda kuş göç yolu üzerinde altında ise Mercan koniği yaşadığı yaşayan bir varlıktı yasada. Şimdi sanırım 103.700 metrekare büyüklüğünde mercanları yok edilmiş işte kuş kuşların olmadığı tüm vegetasyonun yok edildiği ve tüm yaşayan canlının da ortadan dolayısıyla yok olduğu bir antroposen anıt. Yassada. da ee, konumuz Tuğçe Kaplan kendisi Temmuz 2021 senesinde hazırladığı e, tezi yer hafıza ve hafzalaştırma e, ilerici bir yer anlayışı merceğinden Yassada da tartışmasını bizimle paylaşacak. Tuğçecem hoş geldin. Merhaba Danya çok teşekkürler takdir için ee, emeklerine sağlık kısacık. Ben senin bilgilerini paylaşayım. Tuğçe Kaplan, lisans eğitimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yaptı. Yüksek lisans eğitiminde Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programında tamamladı ve Place, Memory and Memoryization: A Discussion on Yasada Through the Lens of Progressive Sense of Place. Başlıklı tezle tamamladı. 2019 yılından bu yana da salt araştırma ve e, programlarında e, çalışmakta. E, Tuğçe 8 sene önce neredeyse ben seni biraz götüreceğim. Dünya Miras Adalar oluşumuna katkı vermiştin o zaman da, Hala ara veriyorsun. Evet, e, evet. O zaman öğrenciydin değil mi? Evet, evet. Daha lifans öğrendik. <gülüyor> tabii ilk sorum sana bununla olacak haliyle. Acaba o günlerdeki mh, e, adaları olan e, şeyin gelişler, gidişler sana bu e, tezi çalışmanda bir kapı araladı mı diye soracağım. <gülüyor> e, Olabilir mi diye soracağım. Ama e, böyle tezi sana bırakmadan önce bir girizgah yapmak istiyorum. İznin olursa. Tabii ki. Çünkü adalarda 1980'li yıllarda hız kazanan kaçak yapılaşmanın, kent ve doğa kıyımının tekrar hatırlanması için geçenlerde bir program yaptık ve bu dönüşüme aktardık. Bu programı da lütfen onunla birlikte dinlemenizi öneririm. Önemli, podcast hazır. Sosyal mecralarımızdan takip edebilirsiniz. İşte Dünya Mirası Adaları Instagram, Twitter, Facebook var ve tabii ki Açık Radyo arşivinde podcastlerimizin hepsini bulabilirsiniz. Şimdi 1984'te Anaklı Belediye Başkanı 2001'e kadar görevde kalıyor ve imar yüzünden de o tarihte çıkan bir tartışma sonucunda öldürülüyordu. Bunu anlatmıştık. O dönem neredeyse adadaki her boşluğa inşaat yapılıyor. Daha sonra 2001 yılında dönemin anaplı, daha sonra AKP'li, daha sonra da DSP'li olan Adalar Belediye Başkanı tarafından Yassıada ve ekonomiyi ekonomiye kazandırılmalıdır sözlerini ilk duymaya başlıyoruz. Ve sonra da işte göreve CHP'li belediye başkanı seçiliyor. O da turizme açılmasının iyi olacağını söylüyor ama bir taraftan da İmara açılmasın diyor. Tüm bu sürece baktığımızda bu kamu otoritelerinden hiçbiri bırakın yasa da ıssız kalsın demiyor. Ama halk, sivil, işte inisiyatifler bunu söylüyor ıssız kalsın diyor. Günümüzde de anla, aynı anlayış böyle devam ediyor. Adalar motorize olup yaya bölgesi statüsünden çıkarıldı biliyorsunuz. Ve e, e, a, aynı anlayışla yürünebilir adalar yerine bugün adalı e, şey e, a, arabalı adalara dönüştürüldü e, ve spekülasyon olduğunu düşünmüyorum. Özellikle büyük adanın arka tarafında çok büyük e, kişilere ait arazilerin imara açılmasına dair çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Zaten 1984'te beri talep edilendi bu. Sadece rentable değildi e, arabalarla ulaşım olmadığı için ve sivilin direnci de çok daha fazlaydı ve bunlara dava açan dernek falan da vardı o zaman. Şimdi arabalarla rahatlıkla ulaşılan bu parseller pek kıymetli hale geldi diyorum ve sözü sana bırakayım Tuğçe. Tabii Nerya ee, tekrar teşekkürler girişim için. Ee, evet yasladığın tarihi ve doğal mirası teyzacı yok edildi. Topografyası değiştirildi, yemyeşil bitki örtüsü yok oldu, yerine bir beton yığını geldi. Ee, sizin de hep vurguladığınız şekilde yasada bir antroposen anıtı demek yanlış olmayacaktır herhalde ee, Benim yasada ile olan ilişkim gördüğünüz üzere yüksek lisans tezim aracılığıyla başlamıştı. Yassı adaya farklı dönemlerde yüklenen anlamlara, farklı toplumsal grupların adaya ilişkin sembolize ettiği değerlere ve adayı sahiplenmeye yönelik pratiklerine yer vererek aslında adanın farklı mekansal, toplumsal niteliklerini bir bütün içinde anlayıp değerlendirmeye ve yerin ilişkisel bir anlayışını sunmaya yönelik bir çalışmaydı. Ee, yer hafıza ve hafızalaştırma Kavramları etrafında şekillenen bu çalışmada aslında yasa adının doğal, tarih, kültürel zenginliklerini korurken aynı zamanda Türkiye'nin darbe dönemiyle yüzleşmesine olanak tanıyacak bir yer olma konusunda başarısız olduğunu iddia ediyorum. Hı -hı. Ve yine bu başarısızlığın nedenlerini temel olarak coğrafyacı dönünmesinin yere dair ilerici bir yer anlayışı tanımıyla önerdiği kavramsallaştırma biçiminden faydalı olarak annenizle çalışıyorum. Eee tez sev sevgili Didem Kılıçkara'ya teşekkür etmiş olayım burada. Ee, tabii bu çalışma adanın yakın zamanlı mekansal dönüşümüne dair bir sorgulama alanı da açtı benim için. Ee, şimdi dilersen adanın bu sürecini, dönüşüm sürecini irdeleyebiliriz beraber. Ee, Lütfen. İlk e ilk olarak yasa adanın zor geçmişi üzerinde durmak önemli. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ve hemen ardından vuku bulan yasa yargılamaları bildiğimiz üzere Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki siyasal ve sosyal tarihin önemli dönem etçilerinden. Ada darbe sonrası dönemin iktidar partisi olan Demokrat Parti'nin yöneticilerinin ve milletvekillerinin yargılandığı dava sırasında mahkeme salonu ve hapishane olarak kullanılıyor. Sanıklar yargı süreci boyunca adada hapis tutuluyor ve yargılanmaları için adadaki deniz kuvvetlerine ait spor salonunda bir mahkeme kuruluyor. Aslında adil yargılanma hakkının birçok bakımdan hiçe sayıldığı bu uzun uzun davaların sonucunda da e, dışişleri Bakanı Fatih Müştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası'nda idam ediliyor. Ee, sonraları 1963 yılında 27 Mayıs e, Hürriyet ve Anayasa Bayramı adı altında resmi bir bayram ilan ediliyor ve 82 Anayasası'nın yürürlüğe girmesine kadar da Türkiye'nin resmi bayramlarından biri olarak kutlanıyor. Bu süreçte Türkiye solunun da 27 Mayıs'a tanıdığı ayrıcılıkla beraber aslında neredeyse 2000'li yıllara kadar darbenin ve yargılamaların toplumun hafızasındaki yerinin bastırıldığını söylemek mümkün. Nitekim tez çalışmamda da bu bastırılmanın e, yatsa adının işaret ettiği hafıza üzerine gelişen sembolik çatışmayı ve yakın zaman mekansal düğünüşümüne dair alınan pozisyonları diskolları beslediğini ileri sürüyorum. Daha sonra 2000'li yılların başında Yasa adayı müveleştirme gündeme geçiliyor. Tabii o yıllar Türkiye'nin darbe dönemiyle yüzleşme politiklerinin, darbe sonrası demokratikleşme söylemlerinin had safhada olduğu bir dönem ve bir anlamda Türkiye'nin hafıza patlaması yaşanıyor diyebiliriz. Böyle bir politik atmosferde ortaya çıkan genç sivillerde bir daha asla sloganıyla yatsa demokrasi adası olsun fikrini ortaya atıyorlar ve bir anlamda kendi beyinleriyle yatsa Türkiye'ye hatırlatıyorlar. Genç sivillerin yasa da üzerine geliştirdikleri düşünsel çerçeve İbret anıtı başlığıyla örtüşüyor ve 2008 yılından başlayarak 2013'e kadar her 27 Mayıs'ta adaya geziler düzenliyorlar. Bununla ilgili birçok görsel de var esasında. Belki e, dinleyicilerimiz... E, bu şeylerde bir taraftan da paylaşılacak. Oralarda göz atabilirler. bizim sosyal mecralarda değil mi? Senin de yolladığın fotoğraflar vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Tabii, tabii. Aşağı yukarı aynı dönemde yasada iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemine de giriyor. Ee, yine bu dönemde zaten Türkiye'nin pek çok şiddet mali de partinin gündeminde ve çeşitli müzeleştirme projelerine konu oluyor, oluyorlar. Söz gelimi bu mahalleler arasında Diyarbakır cezaevi, Ulucanlar cezaevi, Madımak oteli gibi alanlar bulunuyor. Tabii bu gibi mahallelerin e, devlet tarafından zaten sistematik şiddete maruz kalmış grupların hafızasına sahip çıktığı ve üzerinde hak talep ettiği yerler olduğu söylenebilir. Yastı bu mahallelerden farkı ise işaret ettiği hafızaya bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sahip çıkması. Ee, AKP, Menderes'in siyasi mirasını doğrudan sahipleniyor ve adayla ilgili neredeyse bütün söylemlerine adam Menderes'in sembolik değeri damlı ee, Diğer yandan bu süreçteki söylemlerde e, partinin e, müzeleştirmek edimini e, hafıza olmazsa olmadığı olarak ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi bu bir e, yani soluklanalım ister misin devam edelim mi? Tabii, tabi iyi olur. <gülüyor> e, Seni seçtiğim bir parça var. Onu anons eder misin? Çok da e, bugüne ve anlattığın e, konuyla e, çok iyi örtüşüyor. Evet, evet, haklısın. E, Sergei Rahmaninov'dan The Isle of the Dead Ölüler Odası'ı dinleyebiliriz. Harika. Evet, çok teşekkürler Tuğcu. Harika bir parça seçmişsin. Ben sözü sana bırakayım. Kaldığın yerden devam et lütfen. Tabii, e, bu... Söylenler e, bilası, Menderes'in anısı, mirası ve yüzleşme üzerine yoğunlaşırken e, 2011 yılından başlayarak yasada adım adım bir nevi hukuksal ayak bağından kurtarılarak türlü sit statüsü ve plan değişiklikleriyle e, tüm itirazlara rağmen inşaata açılıyor. E, bu süreci özetlemek gerekirse ada hazine mülkiyetinde ve askeri alan olarak belirlenmişken 2011 yılında müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis ediliyor. 2011 yılının e, 1 bölü 5 bin ölçekli planında e, yasada birinci derece doğal sit, tarihi sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak gösterilirken, 2012 yılında doğal sit ve tarihi sit satüleri kaldırılıyor ve ada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirleniyor. 2013 yılında da zaten yapılan plan ile turizm ve kongre merkezi üst başlıklı her türden açık hale geliyor ve adanın ismi de resmen demokrasi ve özgürlükler adası olarak değiştiriliyor. Nitekim 2015 yılında da dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mimar Çiğdem Karaaslan tarafından adayı restoran, otel, müze, konferans salonu gibi yapılarla bir Kongre ve Turizm Merkezi olarak işlevlendirmeye yönelik hazırlanan ve Mesa Holding tarafından yürütülen projenin temel atma töreni gerçekleştiriliyor. Darbenin 60. yıl dönümü olan 27 Mayıs 2020 tarihinde de Demokrasi ve Özgürlükler Adasının açılışı yapılıyor ve ada Adalet ve Kalkınma Partisinin neoliberal hat üzerinden ilerleyen kentsel siyasetinin canlı bir örneği haline geliyor. Ee, bu süreçte özellikle adımı ve Yaslı adayı doğal tarihi ve kültürel nitelikleriyle bir miras alanı olarak aceden aktivistler e, süreci senin de e, girişte belirttiğin gibi basın açıklamalarıyla adaya dövenledikleri girdilerle ve yine düzenledikleri forumlarda protesto ediyorlar. Ee, burada Yatan... küçük bir e, ekleme yapalım mı dinleyicilerin e, yani he, hepimizin hafızası tazelensin. 2011'de başlayan bu süreçte kimler vardı? Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, senin dediğin gibi Samsun AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve 2013 yılı Nisan ayında bu yani şey 5 yıldızda otel olması için ilk kazmayı da ee, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun attığını biliyoruz. Şöyle bir not düştüm. Tabii iyi oldu. Ee, evet bu dönemde aktivistler de Adalar Savunması, Arkeologlar Derneği, Şehir Plantıları, Odası gibi gruplar e, aslında tüm yaşam savunucularını bırak ısız kalsın demeye çağırıyorlar. Ee, Süreci tabi İstanbul Adaları'nın e, yine senin girişte değindiğin e, 80'li yıllarda hız kazanan neoliberal dönüşüm süreciyle paralel okumakta önemli. Adaların doğal ve kültürel zenginlikleri ne vakit hatırlanmaya başladı diye sorarak bu süreci anlayabiliriz. E, i̇nşaat dalgasının önünün açıldığı, kıyıların doldurulduğu döneme dair e, konuşabiliriz. Evet. Evet. E, ben e yani, e, bölmüyorsam bir ek yapabilir miyim? Tabii ki. E, bu yassada hafriyatı tabii e, çok problem yaratmıştı. E, çünkü bu hafriyatı inşaatı ve e, yıkıntı atıkları kontrol yönetmenine uygun olarak da e, nakledilmediği için karşıya zaten bir de dolgu alanı yapılacağı için bütün bunlar denize boca edildi. Bütün mercanlar oldu, öldü. Burada konuğumuz da olmuştu mercanları inceleyen oraya dalış yapan Bilim insanı Nur Eda Topçu gözyaşlarıyla anlatmıştı denizin altındaki e, ölümü. E, tabii e, senle konuşurken karanlık bir mirastan e, bahsettik e, yassada üzerine. Esas da üstü de altı da çok karanlık. E, bunu da istersen birazcık e, irdeleyerek son kalan kısımları tamamlayalım olur mu? Ee, tabii, o zaman ben adının bugünkü haline Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na değinebilirim. Ee, öncelikle ada bugün nasıl bir politik tarihinin ürünü diye baktığımızda adayı Türkiye'deki hafıza savaşları bağlamında ele almak mümkün. Ee, 27 Mayıs'ın ilk kurucu darbe olarak mevcut iktidar için e, Kemalist ideolojinin ebedi darbe tepkisini temsil ettiğini düşünürsek bu Gönküm müzeleşmiş adada sunduğu anlatılarla, tarih yazımıyla, estetiyle e, iktidar partisinin karşı hafızasının somutlaşmış hali diyebiliriz. E, diğer yandan yaslaada veya yine partinin kendi söylemiyle yasla adanın bir duygusal yatırım nesnesi olarak sembolik değeri o kadar yüksekken adadaki projenin yaslaada'nın tanık olduğu olayların son maddi izlerinde Sinmeye, unutmaya davet ettiğini görüyoruz. Yatsa adanın bütün sosyal politik yönemi temiz ve yepyeni yapılara, yeni boyanmış duvarlara, balmumu heykelleri ve nes nesnelerin e, replikalarına indirgenmiş. E, inşaat çalışmaları sırasında adadaki askeri garnizon, mahkeme salonu, iskele, sanıkların kaldığı bina gibi bir çatıcı adanın hafızasını tanıklık etmelerine rağmen yıkılmış. Ben adayı geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde ziyaret etme fırsatı yakalamıştım. E, ada gezisi yıkılıp yeniden yapılmış, e, yargılamaların gerçekleştirildi. E, spor salonundan başlıyor. Yeni adıyla 27 Mayıs Müzesi. Bu salonda demokrat partilerin ve mahkeme heyetinin hareketli bağımlama heykellerini ve darbe ve yargılama sürecine ilişkin son anime tarzında bir animasyon görüyoruz. Daha sonra Adnan Menderes müzesine geçiliyor. Ee, bu müze Menderes'in çocukluğunu geçirdi. Babaannesine ait evin bir replikasıyla başlıyor. Yine e, bu katta sessizlik ve intihar, çaresizlik ve halistasyon, ölüm korkusu gibi adları Hı. olan odalarda e, Menderes'in yargılama dönemindeki iç dünyasının tasvir edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Evet. Burada anlatılan hikayeler de Balmum'u heykellerle destekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> e, <gülüyor> <Her> adadaki sergi <gülüyor> alanlarının e, Balmum'a heykeller ve bir takım objelerin replikalarından oluştuğunu söyleyebiliriz. E, hiper gerçekçi bir takım canlandırmalarda e, bulunuyor ve son derece didaktik ve dokumental nitelikte. İşte, soyut, imgeler çok istisnai kullanılıyor. E, yani adadaki tüm temsilleri muhatabının katılımına izin vermeyen kapalı bir sürecin ürünleri olarak e, okumak e, mümkün. E, evet. Tabii adanın içindeki en tartışmalı mekansa e, şüphesiz katre e, Island Hotel. E, 123 odalı adanın en büyük yapısı, internet sitesinde yer aldığı üzere Prens adalarının nefes yatan manzarası, romantik bir akşam yemeği gibi vaatler sunuyor. Evet. Bu... Vaktimiz olmuş maalesef <gülüyor> Tüçecim ama şöyle yapabiliriz e, biliyorsunuz e, biliyorsun bir planlama yapıyoruz 27 Mayıs'ta e, adalarda böyle bir e, söyleşi yapabilir miyiz diye bizi takipte kalın Tuğçe de gelecek bu anlatıma ve daha ayrıntılı olarak sohbet e, yapabiliriz ilan ederiz bizde tarihi zamanı yeri 27 Mayıs için oldu mu Tüçecim öyle yapalım. Daha çok konuşacak şey var üzerinde çünkü değil mi? Evet, evet. Haklısın, haklısın. Tamam. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Tuğçe çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ee, ve e, Tuğçe Kaplan ile bugün e, Antroposan Anıtı Yassıada'nın dönüşümünü 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden Adan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla müzeleştirilmesine kadar geçen süreci ee, ve işte aktörlerle farklı aday ilişkin e, e, söylemler ve stratejiler üzerinden konuşmaya çalıştık vaktimiz yettiğince. Adalar hepimizin görüşmek üzere.